Hastalık bu futboldan, hastalık bu sohbetten hepinize merhabalar. Bildiğiniz üzere geride bıraktığımız hafta hastalık bu sohbet yapamadık. Hem onun sebebini açıklamak hem de bu konuyla ilgili konuşmak istediklerim olduğu için mikrofonun başına geçtim. Gerçekten heyecan verici bir süperlik yarışı izliyoruz nefes kesen bir yarış var. Birçok sezonda bile içinde Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin olduğu bir yarış izlemek hayalden öteye gidememiş bir ütopya. Kaldı ki bu 4 takıma eklenen ve gerçekten iyi top oynayan Başakşehir, Alanyaspor Spor Sivas Spor gibi 3 takımın daha eklendiği ve 7 takımın ciddi anlamda şampiyon olma şansı bulunan, söylediğim gibi son derece heyecan verici bir lig izliyoruz. Senelerdir bu ligi takip ediyorum. Rekabet seviyesi bu kadar yüksek bir sezon daha önce görmemiştim. Bu tabii futbol adına olumlu bir emare. Direkt olarak kaliteyle ilişkilendiremesek bile dolaylı yoldan kaliteyi etkileyecek, arttıracak bir emare. Ama gelin görün ki böyle bir rekabetin olduğu bu kadar heyecanlı bir lig izlediğimiz sezonda korkunç bir haftayı geride bıraktık. Bunun bu kadar korkunç olmasının sebebi Tabii ki yapılan hakem hatalarıydı Yani bu tabii sürpriz bir şey değil Hakemler bugün kötü değil Dün de kötülerdi ondan önceki Gün de kötülerdi geçtiğimiz sezonlarda Da kötülerdi yani Türk Hakemliği ne zaman çok iyi bir durumda Oldu ki şu an bunu konuşalım Ama baktığınız zaman üst üste Her maçta ciddi anlamda Hakemlerin oyunu skoru Etkileyen hataları olduğunu Görüyoruz ve sadece öyle Her hafta bir ya da iki maçta değil Her hafta oynanan 3-4 maçta buna şahit oluyoruz. Geçtiğimiz haftada işte bunlardan en korkuncuydu. Başakşehir Gaziantep'le, Trabzonspor Gençler ile Fenerbahçe, Alanya'yla Sivas Spor'da Başakşehir'le oynadı ve 4 maçta da inanılmaz hatalar vardı. Ve bakıyorsunuz sadece kaybedenin ya da puan kaybedenin hakemden memnun olduğu bir durum yok. Kazanan da memnun değil. Kaybeden zaten memnun değil. İşte Beşiktaş Gaziantep maçının hakemi Alper Ulusoy, var hakemi Atilla Kara olan ki Alper Ulusoy çok yakın bir zamanda FIFA kukartını kaybetmiş bir hakem. Bakıyorsun Beşiktaş penaltısı verilmedi diye hakemden memnun değil. Gaziantep de yine aynı şekilde penaltısı verilmedi ve takibinde penaltı olarak değerlendirilmeyen pozisyonda Kenan Özer sarı kart gördüğü için bir memnuniyetsizlik söz konusu. Trabzonspor Gençlerbirliği maçının hakemi zaten Hüseyin Göçek Olaylı skandal bir hakem. Gençler Birliği tarafı aleyhine verilen Sosa'nın gole çevirdiği penaltıdan dolayı mutsuz. Trabzonspor tarafı Şörlot'un pozisyonunda Bayano'nun attığı tekmelerin görülmeyip zamanında müdahale edilmediği için Şörlot'un da kendini tutamayıp yaptığı harekete mahal vermesi açısından. Hüseyin gerçekten mutsuz ki haklılar ki VAR'a gitti. VAR'da nasıl ki Sörlot'un hareketini görüp kırmızı kart çıkardıysa Bayano'nun hareketini görüp ona da belki kırmızı kart çıkarması gerekirdi. Fenerbahçe-Alanya maçının hakemi Ümit Öztürk son dakikada bariz bir penaltı. Önce görüyor, düdüğü ağzına götürüyor ama ondan sonra ne oluyorsa yolda karar değiştiriyor. Sivas Spor Başakşehir maçının hakemi yine meşhur bir hakem. Şu meşhur basireti bağlanan Halis Özgahya ve Halis Özgahya'nın yönettiği maçta klişi basketbolda yapsa steps olabilecek bir pozisyonu. Koltuğunun altına resmen topu alıp kornere kadar çıktı. Bunu görmedi. Bu maçın var hakemi de bu arada Ali Şansalan. Ali Şansalan da hani şu meşhur Wakayeme'nin Denizlispor Kupa maçında girdiği pozisyonda kendini yere attığını düşünüp sarı kart gösteren hakem. Çok enteresan bir pozisyondu gerçekten. Bir hafta gündemimiz Vakayeme oldu. İşte bu Elazığ'da ve Malatya'da yaşanan üzücü deprem olayı olunca maç ertelendi ve Vakayeme cezasını Fenerbahçe maçında çekmek durumunda kaldı. Ve Ali Şansala'nın yeteneksizliği nedeniyle bir bir buçuk hafta gündemimizi Vakayeme kaplamıştı. Geçtiğimiz haftada Trabzonspor Fenerbahçe maçı var. Orada da maçın hakemi Ali yıktı Şimdi bu hakemleri neden tek tek saydım? Birincisi şundan saydım. Bu saydığım müsabakalarda kazanan takım da kaybeden takım da hakemden memnun değil. Yani Trabzonspor Fenerbahçe maçında Ali Pala bıyıktan mesela. Trabzonsporlular da mutlu değildi. Fenerbahçeliler zaten mutlu değildi. Sivas Spor Başakşehir maçında onu söylemedim, maçtan sonra Okan Buruk hakem zaten tercih haklarını hep Sivas Spor'dan kullandı diye bir açıklama yapmış, o da memnun değil. Ve baktığınızda kimsenin memnun olmadığı bir grup hakemler var ve bu hakemler her hafta başka başka takımların canını yakmaya devam ediyor. Geçen Sivas Spor Başakşehir maçında Varda bunu görmeyerek Sivas Spor'un canını yakan Ali Şansalan bir önceki hafta Trabzonspor'un canını yakmıştı vaka yeme pozisyonunda. Trabzonspor Gençler Birliği maçındaki Hüseyin Göçek zaten zamanında Galatasaray'ın canını yakmıştı. Fenerbahçe-Alanya maçındaki Ümit Öztürk yine zamanında Trabzonspor-Galatasaray maçında ile yine kararlar vererek Trabzonspor'un canını yakmıştı. Ali Palabıyık, Trabzon-Fenerbahçe maçında Fenerbahçe'nin daha fazla oranda canını yakana hakep. Geçtiğimiz sene Fenerbahçe-Galatasaray maçında Galatasaraylıların büyük tepkisini çekmiş ve canını yakmıştı. Şimdi dolayısıyla Halis Özgahya için misal Galatasaray'ı kolluyor diyebilir miyiz? Sivasspor'un Spor'un canını yaktığı için. Yok alakası yok. Geçtiğimiz yıl Galatasaray'ın canını yakan adam. Şimdi Ali Pala için Fenerbahçe düşmanı. Fenerbahçe'yi Trabzonspor maçında yaktı diyebilir miyiz? Yaktı diyebiliriz belki ama. Fenerbahçe düşmanı diyemeyiz. Çünkü geçtiğimiz sene Fenerbahçe onun sayesinde bir puan aldı Ali şans alan için Trabzonspor'u şampiyon yapmaya çalışıyor Bak Sivas'ın da önünü kesti Trabzon'un lider olmasını sağlamaya çalışıyor diyebilir miyiz? E, diyemeyiz kupa maçında Trabzonspor'un canını yaktı Dolayısıyla lafı şuraya getirmek istiyorum Korkunç hakemler, korkunç maç yönetimleri Ve gerçekten bu heyecan verici ligin önüne geçen Böyle bir ligde böyle bir sezonda futbolu konuşamaz hale getiren bizleri hakem performansları ve bunu herkese yapıyorlar ve ben şu söyleme son derece kızıyorum birini şampiyon yapmaya çalışıyorlar kim abi o biri kim o biri kim birileri kim yani şunu anlamanız lazım herifler kötü ve herifler bu kötü kararları sadece sana sadece bana sadece ona yapmıyor hep hepimize yapıyor Herkese yapıyor 18 takımın tamamına da Bu kötü ve tartışmalı kararları veriyorlar Bunu sizlere istatistiksel anlamda da Göstermek ve desteklemek istiyorum. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Togayhan Tarım. Twitter'da böyle bir istatistik hazırlamış. Çok daha geniş halini şu anda görüyorsunuz. Ben bunun küçük bir kısmını kullanacağım. Togayhan Bey, Amerika'da yaşayan ve hakemlik yapan bir Türk. Kendisini ben Twitter'da fark ettim. Ve böyle güzel bir çalışması olduğunu gördüm. İlk yarının tamamını, ilk 17 haftayı maç maç incelemiş ve vardan, ve adirek hakem kararıyla hatalı rakibin lehine aleyhine şeklinde müthiş bir istatistik çalışmaya imza atmış. Kendisine çok teşekkür ettim ve bunu güncel halini Güncelleyip çünkü sadece ilk 17 Haftası var Twitter hesabında Güncelleyip bana göndermesini Rica ettim geçtiğimiz akşam Sağolsun saat farkına rağmen Kırmadı bu içeriye destek oldu Ve işte şu an karşınızda duran Tablo bunun en güncel Hali şimdi bakalım 18 takımın tamamını incelemeye Belki vaktimiz yeterli olmayabilir Ama en azından şu şampiyonluk Yolunda ilerleyen 7 takımı Bir göz gezdirelim Sivas Spor Trabzonspor, Başakşehir, Alanya. Spor Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş Şimdi Sivas Spor'u alalım Lehine verilmeyen 4 tane penaltı Kararı var rakibin Sivas Spor'un Rakibine verilmeyen 2 tane Penaltı kararı var rakibe verilen Hatalı bir tane de penaltı Kararı var yani Sivas Spor'un 5 kere Lehine İki kez de aleyhine hata yapılmış. Bu anlamda şöyle söyleyebiliriz. 5-2 Sivas Spor'un toplamda 3 kez hakkı yenilmiş. Trabzon Spor'a bakıyorsunuz. Lehine verilmeyen penaltı kararı 2. Aleyhine verilmeyen penaltı kararı 3. Bir tane de rakip golü vardan iptal edilmesi gerekirken edilmemiş. Dolayısıyla 3 kere hakkı yenmiş. 3 kere de ...sırnak içinde kollanmış. Başakşehir yine aynı şekilde... ...bir tane verilmeyen penaltısı... ...bir tane de rakibimin verilmeyen penaltısı var. Bire bir Averaj sistemi gibi düşünürsek... ...Sivas'ın artı 3... ...Trabzon'un 0... ...Başakşehir'in 0... ...Alanya Spor'a baktığımızda... ...Alanya Spor'un lehine e verilmeyen... ...bir tane penaltı var. Rakibin lehine e verilmeyen... ...dört tane var. Lehine e verilen bir tane de hatalı penaltı var. Dolayısıyla bir kere hakkı yenmiş... 5 kere Alanya Sporu rakibinin hakkı yenmiş. Eksi 4 bu tabloya göre en çok tırnak içinde kollanan takım olduğunu görüyoruz. Galatasaray'a bakalım. Galatasaray'ın 2 tane verilmeyen penaltısı var. 4 tane rakibinin verilmeyen penaltısı var. Bir tane de rakibinin iptal edilmesi gereken ama iptal edilmemiş golü var. Dolayısıyla 3, eksi 4, eksi 1 de Galatasaray'a yazabiliriz. Fenerbahçe'ye bakalım. 7 tane verilmeyen penaltısı var Fenerbahçe'nin. Zaten Fenerbahçelerin bu kadar kızgın olmasının sebebi belki de bu. Ama gel Gör ki rakibine de verilmeyen 7 tane penaltı var. Rakibe verilen hatalı penaltı var bir tane. 2 tane Fenerbahçe'nin kendisinin var gerekçesiyle iptal edilmesi gereken gol var. Bir tane de rakibinin varın devreye girmediği. Ama iptal edilmesi gereken golü var. Dolayısıyla baktığımız zaman Fenerbahçe'nin 9 kere hakkı yenmiş. 9 kere de Fenerbahçe'nin oynadığı rakibin hakkı yenmiş. Dolayısıyla ortaya 0 gibi bir durum çıkıyor. Ama tabii Fenerbahçe maçlarında diğer takımlarda bakıyorsunuz 3-1-4 diye giderken Fenerbahçe'de 9-9. Fenerbahçe'nin oynadığı maçlarda Fenerbahçe'nin lehine ya da aleyhine en çok hata yapılan müsabakaların Fenerbahçe müsabakaları olduğu görülüyor. Bunu biraz da şeye bağlıyorum. Fenerbahçe sezon başından beri gerek MHK'ye karşı gerek Türkiye Futbol Federasyonu'na karşı sert bir tavır sergiliyor. Ve işte bu sert tavır belki hakemleri strese sokuyor ve stres altında daha da fazla hata yapıyorlar gibi düşünüyorum. Beşiktaş'a bakalım. 8 kere Beşiktaş'ın verilmeyen penaltısı var. 3 tane de Beşiktaş'ın rakibine verilmeyen penaltı var. Artı 5 yazar Beşiktaş'ı. Bu 7 takım arasında en çok hakkı yenilen... En çok haksızlığa uğrayan takıp 1 numara Beşiktaş, 2 numara Sivas Spor. Hemen ardından 3, 4 ve 5. sırayı beraber paylaşıyorlar. Trabzonspor, Başakşehir, Fenerbahçe. Bunlara yapılan kollanmada da, bunların yapılan hata da eşit durumda. O yüzden paylaşıyorlar orayı. Dolayısıyla 6. sıraya fazladan bir kere kollanmış olarak bir sonuç ortaya çıkan Galatasaray'ı yazabiliyoruz. Ve en çok kollanmış takım olarak da Alanya Spor'u gösterebiliyoruz. 4 kere Alanya oynadığı takımların... Hakkı yanmış. Tablo ortada. En çok ses çıkaran buna camialar ortada. Yani şimdi Sivas Spor'un günahı e Gördüğünüz sonuç ortaya 3 kere haksızlığa uğramış bu kulüp. Şimdi Fenerbahçe'nin, Trabzon'un, Galatasaray'ın bu kadar konuştuğu bir ortamda Sivas Spor'un onların 3 katı kadar konuşması lazım. Beşiktaş'a ne demeli? Beşiktaş ağzını açacak olsa Beşiktaş bunların 5 beş katı kadar konuşması lazım. Yani maalesef durum şuna geliyor. En çok ses çıkaranın haklı olduğu bir duruma evriliyor. Ama işin dönüp perde arkasına bakınca aslında en çok ses çıkaranın en çok haksızlığa uğramış kulüp olmadığını görüyoruz. Yani Mehmet Demirkol'u yine... Severek anacağım çünkü çok güzel bir benzetmesi var Şöyle der Hem en güçlü hem en mağdur olamaz Bunu Galatasaray ve Fenerbahçe'yi de kastederek söyler söyler Galatasaray'ın artı bir kollanması var Fenerbahçe'nin de sıfıra sıfır Dokuz a dokuz e Öte yandan dönün bir Beşiktaş'a bakın ya Sekiz tane verilmeyen penaltısı var Yani demek ki Beşiktaş'ın başına gelen Allah muhafaza Galatasaray'ın ya da Fenerbahçe'nin başına gelse e, Ligler tatil edilir herhalde bu istatistik birçok açıdan bence hem çok bilgilendirici hem de bazı şeyleri resmin bütününü görmek adına sandığımız şeylerin, algı yaratılan şeylerin, öyleymiş gibi gösterilen şeylerin öyle olmadığını gözler önüne seren çok gerçekçi bir resim. Ve tekrar başa dönüp toparlamaya çalışırsak bu hakemler birine kötü değil arkadaşlar. Bu hakemler sadece Fenerbahçe'ye, sadece Galatasaray'a, sadece ona, sadece şuna kötü değil. Bu hakemler genel olarak kötü ve herkese çok kötü. En başta da söyledim, yani ben şu söyleme çok kızıyorum. Sen ne kadar iyi oynarsan oyna seni şampiyon yapmayacağız, şunu şampiyon yapacağız gibi altı boş söylemler son derece yanlış. Ve zaten sıkıntılı olan ligin marka değerine çok fazla zarar verecek şeyler Ya görüyorum televizyonda yani karasal yayın yapan kanallarda çıkan adamlar çıkıp büyük bir rahatlıkla bu demin söylediğim cümleyi söyleyebiliyor hani Twitter'da bunları taraftarlar söyler yani ama sen televizyonda binlere on binlere belki milyonlara seslenen bir adamsın bu cümleyi nasıl söyleyebilirsin abi bu cümleyi çıkıp çatır çatır söylüyor bizi şampiyon yapmayacaklar sonuç belli gibi cümleler ya sen bu kaptan ekmek yiyorsun. Bak ekmek yediğin yer burası. Futbol. Ekmek yediğin yer Fenerbahçe değil. Ekmek yediğin yer Galatasaray değil. Beşiktaş değil. Futboldan ekmek yiyorsun abi sen. Futbol olmazsa sen de olmaz. Futbol olmazsa onun yorumcusuna da ihtiyaç olmaz. Dolayısıyla bu futbol dediğimiz şeyin. Marka değerini korumak hepimizin sorumluluğunda. Ya bir futbol yorumcusu bana göre böyle bir şey konuşamamalı, konuşturulmamalı. Şunu diyebilirsin, şu hakem çok kötüydü, hakkı yendi diyebilirsin, bunu sayılarla da destekleyebilirsin. Ama hakemin verdiği kararlar üzerinden niyet okuma yaparak, yok şunu şampiyon yapacaklar. Bunu ya, bu çok yanlış hakem hataları dünyanın her yerinde var. Zaten var niye geldi? Var bizim ülkemizin futbolunda bir sıkıntı olduğu için mi geldi? Hayır. Dünya futbolunda çok yüksek marka değeri, çok yüksek imaja sahip organizasyonlarda bile hata olduğu için bu hataları minimize etmek için geldi. Yani senin için gelmedi. Sen zaten öyle çok da kimsenin umurunda olduğu bir ligde değilsin yani. Ama tabii ki bunu eleştireceğiz. Tabii ki Fenerbahçeliler bir tepki göstermek istiyorlarsa gidip gösterecekler. Ama diğeri bambaşka bir şey. Yani futbolun marka değerini iki şey düşürür. Bir tanesi ırkçılık, bir tanesi de şike. Yani sonucu daha önceden belli bir maçı kimse izlemez, izlemek istemez. Bunu bir artık aklınıza sokun. Bu şike, maç sattı, maç aldı cümlelerini bu kadar kolay telaffuz edemiyor olmamız lazım. Yani bir adamın Galatasaraylı olması, Fenerbahçe'li olması, Beşiktaşlı olması, Trabzonsporlu olması bir hakemin o maçta ona kıyak yapacağı anlamına gelmez. Arkadaşlar siz böyle insanlar olabilirsiniz. Takım sevdanız her şeyin ötesinde olabilir. Takım sevdanız yüzünden tüm ahlaki değerlerinizi bir kenara itiyor da olabilirsiniz. Ama emin olun böyle olmayan insanlar da var. E, ben anlamadım ki şimdi yani sen diyelim ki bir restoran işletiyorsun ve sen bir Trabzonsporlusun. Şimdi senin restoranına Trabzonsporlu gelince çok güzel davranıyorsun da Fenerbahçe'yi desteklediğini bildiğim bir arkadaşın gelince ne yapıyorsun? Yemek mi servis etmiyorsun? Ya olur mu böyle saçma şey ya? Berbersin, fanatik Galatasaraylısın. Fenerbahçeli bir müşteri gelince saçını kesmiyor musun sen? Ne Nasıl bir saçma düşünce? Yani hakem de Fenerbahçeli olabilir, Galatasaraylı olabilir. Gidip ona kıyak yapacağı anlamına mı gelir bu? Veya diğer takımı... Saçını sıfıra vuracağı anlamına mı gelir? Bu nasıl bir saçma düşünce arkadaşlar? Para kazanıyor bu hakemler ya. Mesleklerinden para kazanıyor. Aylık bin ile 30.000 arası bir ücret alıyorlar. Her maç başında da 7.000-8.000 arası bir ücret alıyorlar. Ayda 4 maç yönettiğini düşünsen. 60.000 lira para kazanıyor bu adam. Bu adam Galatasaraylılığı mı düşünecek, Fenerbahçeliği mi? E ekmek yediği yeri mi düşünecek? Zaten hatalı kötü karar verirse kızağa çekiliyor. E, maç yönetemediği takdirde ekstradan alabileceği 25000 bin, bin TL'yi alamıyor yani Biraz mantık çerçevesi içerisinde yaklaşın Yani çok fanatiksiniz Fanatiklikten gözleriniz kör oluyor ama bir kendinizle bir empati yapın Bu meslek sizin mesleğiniz olsa böyle mi davranıyorsunuz? Neyse daha fazla da uzatmaya gerek yok ben öyle kimsenin kollandığını, kimsenin kayırıldığını, kimsenin bile bile hakkının yenildiğini düşünmüyorum. Ama hakemlerin çok kötü olduğunu, vardan önce de kötülerdi. Vardan sonra da kötüler. Yani zaten korkak bir adamın eline silah verip cesur olmasını beklemek neyse Özgün'ün VAR videosunda söylediği gibi korkak bir hakemin eline de VAR teknolojisi verip cesur olmasını beklemek bundan farksız değildi. E gelinen noktada bugün VAR'a rağmen her zamankinden daha fazla hakem konuşulan bir ortamdayız. Birbirimize ya da otoriteye ne kadar güvenimiz var ki VAR'a güvenimiz olsun. VAR ülkemizin genel durumunun birebir yansıması. Çünkü burası var mı var Cumhuriyeti izlediğiniz için dinlediğiniz için hepinize teşekkürler hoşçakalın